1053 numaralı konu, Hazreti Peygamberin, Allah'a şirk koşmadan ölen kimseyi cennetle müjdelemesi. Bir gece çıktım, baktım ki Resulullah tek başına yürüyor, yanında herhangi bir insan yoktur, kendi kendime, herhalde Hazreti Peygamber herhangi bir insanın kendisiyle yürümesini istemiyor, o halde ben de onun arkasından yürüyeyim, dedim ve böylece ayın ışığında onun arkasından yürümeye başladım, geriye bakarak beni gördü ve, sen kimsin, buyurdu. Ben Ebu Zerrim, Allah beni sana feda etsin, dedim. Hazreti Peygamber, ey Eba gel, dedi ve ben böylece peygamberle birlikte bir saat yürüdüm. Bu esnada, adam bugün ne kadar çalışırsa çalışsın kıyamet gününde az bulacaktır. Ancak Allah bir insana mal verir ve o da bunu sağına soluna, önüne ve arkasına bunu dağıtarak hayır yolda infak ederse o müstesnadır, buyurdu. Peygamberle yine bir müddet daha yürüdük. Bana, sen burada otur. Ben bir yere kadar gidip geleceğim, dedi ve beni taşlık bir düzlükte oturttuktan sonra ilerleyip gözden kayboldu, geri dönmesi uzun sürdü, sonra uzaktan bir karartı görünmeye başladı ve bana yaklaşınca, zina da yapsa, hırsızlık da yapsa, dediğini duydum, yanıma gelince dayanamadım ve, ey Allah'ın peygamberi, Allah beni sana feda kılsın, sen şu düzlüğün kenarında kimle konuşuyordun, sana cevap veren bir kimseyi işitmedim, dedim, Hazreti Peygamber, o Cebrail'di. Tam düzlüğün kenarında benimle karşılaştı ve ümmetine müjde ver. Allah'a bir şeyi ortak koşmadığı halde ölen bir kimse cennete girecektir, dedi. "Ey Cebrail, zina etseler, hırsızlık yapsalar da mı?" dedim. Cebrail, "Evet," dedi. "Ben ey Allah'ın Resulü, hırsızlık yapsalar, zina etseler de mi?" diye tekrarladım. Hazreti Peygamber, "Evet," dedi. "Ben yine hırsızlık yapıp zina etseler de mi?" dedim. Hazreti Peygamber evet dedi. İçki içse de ibaresini de ekledi.